Herkese iyi günler. Ben Murat Yanık. 94.9 Açık Radyo'da yine fotoğrafça konuşacağımız bir amada birlikteyiz. 20. programda bugün yine yanında bir konuğum var. Sayın Mehmet Ünal. Tiyatro sanatçısı ve fotoğrafçı Mehmet Ünal. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Mehmet Bey ile sohbetimize başlamadan önce program blokumuzun adresini hatırlatmak istiyorum. Amaradyo.blogspot.com bu hafta blogumuzda konuğumuz Mehmet Bey'in fotoğraflarından genişçe bir seçki var. Ve kendisinin özgeçmişi ve yayınlanmış kitapları hakkında da genel bir bilgi blogdan erişebilirsiniz. Ayrıca haftanın fotoğraf etkinliklerine genel bir bakış da yine program blogumuz amaradyo.blogspot.com'da. Mehmet Bey, blogda bir hayli geniş bir özgeçmişiniz var. Lakin ben sizden de duyalım istiyorum. Özellikle fotoğraf ekseninde hikaye nasıl başladı? Fotoğraf ekseninde... Hikaye nasıl başladı? Şöyle başladı. 70'li yılların başlarında fotoğraf makinesi almaya başladık. Yani Hı -hı. bize kadar ulaştı. Biz fakir insanlar olduğumuz için daha önceleri imkansızdı. Hı -hı. Bu aldığımız Rus makinalarıyla Zenit olsun, Zorki olsun, bunlarla fotoğraf çekmeye başladık. Fotoğrafçı olmak diye bir amacımız yoktu. Hı -hı. Ama başlamıştık, öyle devam etti ve Almanya'ya gidene kadar böyle bir süreç geçirdim. Bu arada bir, bir takım abilerim, profesyonel çalışan abilerimden de onların gerek e, odalarına, karanlık odalarına girerek bu işin kimyasını öğrendim. Hmm. Ee, bir de tiyatro geçmişiniz var, bundan da biraz bahsedelim mi? Ben LCC mezunuyum. LCC London Cultural Center diye bir okulun kısaltılmışı. Nişantaşı'nda bir okuldu. Daha çok e, manken okulu diye tanınır halkın arasında ama tiyatro bölümü de vardı. Ve bölümü işte e, bölümü yönetenler de Beklan Algan, Ayla Algan gibi isimlerdi. İkisi de hocamdır. Hı hı. Özellikle Beklan Bey vefat ettiği için rahmetli anıyorum. Burada da ee, anmış olalım. Mehmet Bey neden fotoğraf çekiyorsunuz? Neden fotoğraf çekiyorum? Ee, ben buradayken tiyatro yapıyorduk. Hı -hı. Oyunlarımız oynuyorduk falan. Tiyatromuz bir gün saldırıya uğradı. Arka kapı açılarak sahneye yakıldı Kaç Art, senesinde? 1976 senesinde Samatya'da Halk Sahnesi Oyuncuları diye bir grubumuz vardı. Hı -hı. Bununla Birek'ten, Nazım Hikmet'ten oyunlar oynuyorduk. Nazım Hikmet'in ismi ürküttüğü için gelip sahnemizi yaktılar. Hı hı. Benim e, o zamanlar arkadaşım, sonra eşim olan Ursula, eşim, hı hı. onunla beraber bu çaresizlik içerisine gidelim biraz Almanya'da kalalım diye yola çıktık, Almanya'ya gittim. Orada e, kimse bana tiyatroda iş vermedi. Hı hı. Halbuki ben eğitimli bir aktördüm. Almanya'da e, Sıfıra düştüm. Yani kilometrem sıfırlandı. Dolayısıyla o sıralarda eşim bana evde canım sıkılmasın diye bir makina aldı. Ben de o makineyle tabii hemen arkasından karanlık odasını falan yaptık evde. Böyle oradan buradan fotoğraflar çekip evde yapıp vakit geçirmeye yani meşguliyet gibi bir durum halletmiştik. Sonra Günaydın Gazetesi'ne e, muhabir arıyordu. Ben de, Almanya'da. Almanya'da yayınlanan, say, e, Güney, Almanya'da yayınlanan tarafı. Bunlar Hı -hı. iki ayrı yazı kuruludur. Hı -hı. Türkiye ayrı, orası ayrı. Onlar muhabir arıyordu. Münacihat ettim. Ben gazeteciyim, fotoğrafçıyım yaparım dedim. Böyle hani soğuk suya atlar gibi derler ya. Öyle Hı -hı. atladım bu işin içerisine. E, peki o muhabirlik döneminden biraz bahsedelim. Almanya'da herhalde yine e, Türkleri konu alan haberlerin peşinde miydiniz? Çok tabii çok Hı -hı. tabii ki yani günaydın günaydın gibi diğer gazetelerde tabii Almanya'da giderek Avrupa'da e, satış yapmak tıraj arttırmak derdindeydiler. Hı -hı. Ve oradaki e, Türklerin en azından gazeteyle haber ülkeden haberlendirmek diye bir e, görev edinmişlerdi kendilerine haberlerimiz diyelim ki yani iş hayatından Türklerin iş hayatından serbest zamanlarındaki geçirdikleri düğünlerine kadar hı hı. her şeyi yani namaz oruç Ramazan ayı hı hı. kurban Bayramı şeker Bayramı gibi böyle önemli günler hakkında e, Türklerin arasında orada nasıl yapıyorlar gurbette bu iş nasıl oluyor hı hı. E, babında haberler yapıp fotoğraflar çekiyorduk Peki e, o zaman e, yine Almanya'dan Konumuza devam edelim. Size bir soru soracağım. Göç nedir? Bu biraz kısa ve <gülüyor> ağır bir soru aslında. Bir cevap bekleyeceğim sizden. Soru kısa ve ağır ama cevabı <gülüyor> o kadar kısa vermek çok zor. Tabii ki. Göç tabii 1961 yılında başladı. Almanya'ya Almanya. göç özellikle. Bu sene 50. yılı mı ...kutlayacak ya da anacak. Hı hı. Çünkü bu Almanya ile... ...Türkiye arasında çok... ...anlamlı bir yıldır. Çünkü... ...anlaşmalı olarak... ...işçi gönderilmiştir. Yani... ...insanlar kendi kendilerine göç etmemişler. Organize bir göç. Örgütlü bir göç. Hı hı. Başlatılmıştır. Bu nedenle Almanya ile olan... ...Fransa'dan, Belçika'dan... ...ya da Hollanda'dan daha önemlidir. Ve daha geniş çaplıdır. Daha geniş çaplıdır. Daha kitleseldir. Hı hı. Göçe... İlk gidenler tabii e, yani zaten o duygu da verildi. Yani bir yıl kalacağım, iki yıl kalacağım, önemli bir para biriktirip ülkeme döneceğim, burada kendi işimi açacağım, hı. ev alacağım ya da araba alacağım gibi böyle heveslerle gidildi. 50 yıl bu nedenle önemli. Hı hı. Bu hevesler zaman giderek yıllar geçtikçe hayat başka türlü filizlendiği için orada başka burada başka türlü filizlendiği için bu 50 yıla kadar vardı, vardı. Hesap e, tutmadı yani e, tabi tutmadı e, Göç e, şüphesiz e, beraberinde bir yalnızlaşma ve yabancılaşmayı da beraberinde getiren bir olgu e, Sizin fotoğraflarınızda bence bunun ispatı niteliğinde fotoğraflar Öyle fotoğraflar var ki çalışmalarınız arasında Benim e, programı hazırlanırken dakikalarca baka kaldığım kareler oldu sizin için unutulmaz bir anısı olan bir portre var mı o çalışmaların içerisinde? Var tabii. Yalnızlık meselesi çok önemli tabii evet. göçte. Bu sadece bizim hani Almanya olan örgütlü göçte yok. Bu daha önce de var. Mesela en önemlisi en, ya da kendi göçünü en güzel tanımlayan Nazım Hikmettir. Hı -hı. Karlıkay'ın ormanında şiiri Hı -hı. işte bu memleket özlemini anlatır. Memleket mi yıldızlar mı? Gençliğimi daha Gençliğimi uzak. Gençliğimi daha uzak. Bu, bu vardır. E, bize de bu Nazım'ın bu dizeleri bir feyiz vermiştir. Hı hı. Yani kendi yalnızlığımızı e, gözlemlemede, tanımada, etrafımızdaki yalnızlığı gözlemlemede, tanımada, onu fotoğraflamada önemli bir e, rol oynamıştır hı hı. bu şiir. Nasıl bestecilerinde, e, yani onu onu besleyen Zülfü Bey, bütün okuyanlarda öyle bir feyz olarak hı hı. yaptılarsa bende de fotoğrafta öyle bir feyz vermiştir. Artı tiyatrodan çıkmamın nedeni fotoğraf benim için neredeyse bir tiyatro gibidir. Yani onunla tiyatroda bir şey anlatmak istiyorsan bir derdim vardır. Hı. E fotoğrafta da bu derdim vardır. Yoksa olmaz. Fotoğraf olmaz. Hı hı. Yani bütün çabalar beyhudedir. fotoğraf olmayacak. En önemli bir fotoğrafım ismini koku Olarak verdiğim 1982 yılında Almanya'nın Ren Nehri kıyısındaki Worm kent, Worms kentinde çektiğim bir fotoğraftır. Bu, bu işçimiz şerefli Koçhisarlı'dır ve düzgün ve temiz giyinmeye çok özen gösterir. Bu arada bahsedilen fotoğraf şu an bizim önümüzde. izleyicilerimizde de program blogunda ilk fotoğraf olarak bu fotoğrafı görecekler sizin çalışmalarınız arasında. Bu, bu şahıs çok enteresandır yani bir Alman fotörü vardır Gravat takmıştır çok temiz giyinmiştir. pantolonu ütülüdür pantolonun ütüsü yıllıktır başka doğru bakmaktadır ama ütülüdür Hı -hı. ayakkabıları boyalıdır elinde şemsiyesi vardır Gravat takmıştır ee, Cumhuriyet altınlarından kendisine Atatürk'te mi gördü ya da bir başka Osmanlı beyinde mi gördü böyle şey saat gibi cep saati gibi bir Hı -hı. süs vermiştir o Hı -hı. altınlarla taklıyla. Ve bana da fotoğrafı çeken bana çok dikkatlice ve ciddi bir şekilde bakmışlar. Dik, dik bir duruşu var. Çok dik, dik bir duruşu diktir. Var. Yani. yani işte birinci generasyonun e, tavrı da budur. Onlar hmm. diktiler. Dik duruyorlardı. Kendi bir kültürleri vardı. Savunacakları bir şeyleri vardı. Hmm. Yani günümüze gelince bunları pek göremiyoruz. O da ayrı bir konu. Hmm. Ee, yıllarınızı geçirdiğiniz Almanya'da e, genelde Türk göçmenleri fotoğrafladınız. Aradan geçen zamana rağmen bu konunun halen sıcak olması, e, bir fotoğrafçı için halen cazip bir konu olması nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? E, göç bir anlamda e, 50 seneden beri biraz da hani büyüyerek yaşıyor diyebilir miyiz? Evet. Bütün Bu sorudumuz soruyu neden hala göç, göç fotoğrafı çekiyorsun? Neden deyince gerçi Böyle çok doğrudan bir cevabım yok. Hep soruluyor ve herkes için böyle bir muammadır. Benim için de. E göç gittikçe 60'lı ya da 50 yıllardaki gibi değil gittikçe daha farklı bir boyuta geldi. Bütün dünya bir yerlerden bir yerlere göçüyor. E ben de e, göçtüm. Ve bu göçte belki de çektiğim fotoğraflarda yazdığım yazılarda kendimi anlatıyorum belki de. E, o da olabilir. Çünkü ben özellikle Almanya göçü benim için çok e, önemli oldu. Hı hı. Ben bu göçü beş ayrı temada fotoğrafladım. Hı hı. Ve yani, 30 sene mi? Ne? 35, 35 yıl. 35 sene. 35 yıl. En hı. son e, hatta şu an Türkiye'ye, Türkiye'de geri dönmüş Almancıları fotoğraflasam mı diye düşünüyorum. Yani. Bence <gülüyor> harika bir proje olabilir. <gülüyor> Şimdi bir yazınızdan bir cümle okuyacağım. 20 yıl yan yana yaşayıp komşusunun nasıl yaşadığını benim fotoğraflarımdan tanıyan, öğrenen insanlara rastladıkça umutsuzluğum artıyordu demişsiniz. Alman toplumu için. Gerçekten Alman toplumuna tırnak içinde misafir işçilerin sosyal ortamlarını, onların gerçekte kim olduğunu fotoğraflarınızla anlatabildiğinize, ulaşabildiğinize inanıyor musunuz? Çaba gösterdiğimi biliyorum. Hı hı. Ama bir yerlere ulaştığıma inanmıyorum. Bir e, Almanların kafasında, yani şu an milliyetçi bir tavır olmasın ama parantez içinde hı hı. bir şeyler değiştiği mutlaka muhakkak o zaman yani o zaman bilime ters düşeriz belki yani bunu, bunu savunursak ancak e, hala çok acı deneyler var hala var ben 35 yıl önce karşılaştığım Deneyleri 35 yıl sonra başkalarının karşılaştıklarını duyuyorum. Kendimle zaman zaman yaşıyorum. Hala yaşıyorum. Ee, 35 yıl orada kalmak. Dili çok konuşuyor, çok güzel konuşuyor olmam bile ara sıra yardımcı olmuyor. Hı hı. Hala, nedense Almanlarda terminolojilerinde de bu var zaten. Ee, sen bizden değilsin diye bir tavır almaları gerektiğini düşünüyorlar. Yani sokaktaki çöpçü bile böyle düşünüyor. Hı hı. Bunu da zaten dillerinde yarattılar. Mesela siz dediniz misafir işçi. Hı hı. Gastarbeiter. Artık yani bir insan nasıl misafir nasıl aynı zamanda nasıl hem misafir hem işçi nasıl olur? Misafir yani, çalışır mı? Evet. Misafir çalıştırılır mı? Bizim kültürümüzde yani böyle bir şey imkan yok. Yani çay bile yaptırılmaz yani geldiğinde. <gülüyor> E bu gazarbeiterden yani misafir işinden yola çıktı. Şu an ki aktüel, yani çok birçok evrimlere yani çok sıkı evrimlerden geçti. Birçok kelimeler üretildi. Şu an en çok kullanılan göçmen geçmişi olmuş olan Almanlar deniliyor. Hmm. Neden? Çünkü yeni nesilden Alman vatandaşlığını kabullenenler var. Alman olanlar hmm. onlara bile sen Almansın denilmiyor ki, ki başka vatandaşlıkları yok. Türkiye diye, ya da bir Türk'ün çocuğu olduğu için. Belki Türkiye'yi hiç görmemişler. Bunlara hala sen bizden değilsin e, dit, belirtmek için, hı hı. altını çizmek için göçmen kökenli Alman diyorlar. Hı. Tabii bu arada bizim birçok Türk yalakamız da var. Yani bunlar parlamentoda oturuyorlar, şeylerde oturuyorlar. Bunları destekliyorlar. Bence hı hı. benim yörüngem hep şeydi, insandı. Hı hı. Yani milliyet, ben böyle öğrenmiştim. E, milliyeti ne olursa olsun. İyi insan vardır, kötü insan vardır. Bu yani kötü insanların milliyeti zaten tektir bütün dünyada. Mehmet Bey ben sizi tesadüfen tanıdım. Ya bu benim ayıbım aslında. Hele ki az çok fotoğrafla meşgul olduğunu iddia eden birisi olarak kesinlikle öyle. Fakat şunu da biliyorum ki yeni ve genç fotoğrafçıların birçoğu için de bu durum çok farklı değil. Ortaya çıkardığınız işler ve eserler yani gerçekten ustaca. Mahir bir göz, mahir bir el belli. Yani fotoğraflar gerçekten harikulade. Buna rağmen bu işlerin yeterince dolaşımda olmamasını neye bağlıyorsunuz? Bu tabii ülkemizdeki yayın politikasına Bağlıyorum Aslında ülkemizdeki gazeteler işte yurt dışındaki Aslan Türklerimizin başarılarına Haber yapmaktan çok hoşlanırlar Ama ya benden Hoşlanmadılar ya da Iska geçtiler Yani yanıt veremeyeceğim Özellikle bu 50. Yıl anmalarıyla beraber Ben bu fotoğrafların tekrardan Yani Türk fotoğraf Camiasında da gündeme Geleceğini umut ediyorum ee, bir sorum daha var şimdi size, ee, bu serginizden e, bahsedelim birazcık. Ee, her yerde yabancı olmanın ne demek olduğunu sen bilmezsin. Bu serginin e, çıkış noktası, senesi, ne kadar sürdü, nasıl e, gösterildi? Türkiye'de bir yansıması aksi oldu mu o, o tarihlerde? Bu fotoğraflar, bu sergi sanıyorum 80 yılında ortaya çıkardım. Hı. ...80'e kadar çekilmiş fotoğraflardan oluşuyordu. Hı hı. Yani Orada çok seri çalış, çok sıkı çalışmıştım. Hani gazetede çalıştığım için zaten öyle yapmam da, davranmam da gerekiyordu. 76-80 arasında çektiğiniz evet, fotoğraflar. Evet, 77-80 diyelim 80. daha çok. Hı hı. Ee, bunlardan oluşan bir fotoğraftı. Ben o zamanlarda inanıyordum. Çünkü tiyatrodan geldiğim için yaptığım bir işin gösterilmesi gerekiyor. Hı hı. Bunun için... Ee, kendi çabalarımla bunu ilk defa böyle suntaların üzerine yapıştırarak sokakta, kahvede, nerede olursa olsun bir aksiyon sergi gibi sergilemeye başladım. Ve ben bunu sergileyince işte biraz önce konuştuğumuz komşunu tanımayan Almanlar hmm. yani hmm. ki göçün üzerinden 20 küsür yıl geçmiş ya da 20 yıl geçmiş tanımayan Almanlar da bu sefer aa öyle mi bak yanımda Mehmet varmış, Ali varmış falan gibi demeye başladılar ve Büyük bir rahvet doğdu. O nedenle yani bir yıl içerisinde çok ya da o yıllar içerisinde çok seri bir şekilde bu aksiyon sergi sergilendi. Hmm. Her yerde bilmezsin işte zaten şey de serginin başlığı da oradan geliyor yani bilinmemezlikten geliyor. Hmm. E, fonetiğinde de bir şey var aslında sergi. her yerde yabancı olmanın ne demek olduğunu sen bilmezsin evet. sanki direkt Almancadan çeviri gibi. E, ben bunu Almanca düşünmüştüm aslında hmm. bir tane öykü yazmıştım hmm. bu 2-3 sayfalık bir öykünün başlığıdır Başlı. anladım e, düşük koymamın nedeni yani düşük cümle gibi gözüküyor evet. ama e, öyle daha hoş geldi bana e, biraz gelecekten bahsedelim yeni bir proje var mı? yeni sergi yeni kitap nedir şu anki gündeminiz? Şu an tabii 50. yıl, Göç'ün 50. yılı, onunla onunla meşgulüm. Ee, bir proje hazırladım. Hı hı. Bütün bu 5 sergiyi, ben 5 ayrı konuda çekmiştim Göç'ü. 5 ayrı konunun, 5.sı hariç 4.sü sergilenmişti şimdiye dek. 5.sıyla beraber yeni bir proje yaptım. Bunun... Dilekçeleri verildi, e, teklifler var, e, mücaricatlar var, bunları değerlendiriyoruz. Bir fotoğrafçı arkadaşım dediği gibi bu yıl senin yılın olacak demişti bana. İnşallah, i̇nşallah öyle olur. Inşallah. E, siz alaylı bir fotoğrafçısınız, e, son sorum bu arada. E, bu, bu alanda genç fotoğrafçılara e, bir öğüdünüz var mı? Bakmayı görmek adına ne, ne yapalım Valla bakmasını... Bakması, bakmayı, görmeyi öğrenmek adına ne yapmalı? Bakmayı, görmeyi öğrenmek adına önce kafayı doldurmak gerekiyor. Hı. Bütün her şeyden, felsefeden, resimden, şiirden, romandan hepsinden esinlenmek gerekiyor. Kafayı sıkıcana doldurmak gerekiyor ve bir tavır getirmek gerekiyor. Ben buyum demek getiriyor. Ben böyle düşünüyorum demek gerekiyor. O zaman dünyaya öyle bakacak... Fotoğraf makinesinden de öyle bakacak. Gözüne fotoğraf makinesini aldığında. Ben bunu kendime hep ilke edindim. Hı hı. Kafayı ne kadar çok doldurduysam o kadar çok iyi bakmaya başladım. Hı hı. Çünkü bir tavrın, bir tavrın olursa fotoğraf çekebiliyorsun. Sadece ışık, gölge bilmem ne oyunlarıyla fotoğraf oluşmuyor ne yazık ki. Hı hı. Beyhude uğraşmasınlar şu makine, bu makine, şu objektif, bu objektif diye. Çakmak da bile fotoğraf çekilmeye başladı artık. Bu nedenle e, önce kafayı dolusunlar, kişilik, birer kişilik olsunlar. Hı hı. Ondan sonra göreviyi görecekler. İkincisi ise Johann Wolfgang Goethe'den, hı hı. Alıntı, alıntı yapmak istiyorum. Hı hı. Bu bana hep mihenk taşı olmuştur. O demiştir ki, dürüst insan olmaya söz verebilirim ama tarafsız olmaya asla hı hı. bir taraf tutmak gerekir. Taraf olmalı. Gerek, taraf olmalı. Efendim Mehmet Ünal'ı ağırladık. Kırık pencereden hayata bakan insanların e, yabancı bir ülkede yönünü yitirmiş, yalnızlığı ekmeğiyle katık etmiş, unutulmuş insanların fotoğrafçısı. E, herkese mutlu anlar ve mesut insanlarla dolu bir 15 gün diliyorum. Son olarak e, bir müzikle kapatıyoruz programımızı. Konumuzla oldukça alakalı. Ruhi Sun'un sesinden dinleyeceğiz Almanya Gemileri. Nasıl geçtin de Geldin Bizim elle ...ışırışmaz da yavrum. ...gün ışırışmaz... ...alın yazımız parla... ...ne alın yazısı... ...el yazısı ve ...sökemeyiz ki biz... ...ilkokul aydınlığı bile gösterilmeyenler... ...biz... ...pis yöneticilerin mutsuz kişileri... ...süpürürüz... ...yaban ellerinin sokaklarını... Pisel, pis yürek. Sığmaz kanatları, Güney yarına düşmüşüm vay düşmüşüm ben el kapılarına. Daha 300 evvel omuzlarımızda gökyarısı bayraklar. İğilirdi bu ülkelerin burçları uygarlığımıza Şimdi ta bünyandaki üç çocuk Ağızları açlıkla büyümüş Şimdi ta Ereğli'deki dört çocuk Gözleri açlıkla iri iri Alın karanlıklar, karanlıklar ardından gönderdiğim kara lokmasını Sığmazken atalarım güney yarına Düşmüşüm vay, düşmüşüm ben el kapılarına Ne duruyoruz be kardeş? <gülüyor> ne duruyoruz? Aylık bin yeşil mark. Varalım dağılalım Kartal Anadolu'dan yeryüzüne. Beyler altın uykularından uyanmak üzere. Haydi yollarını temizleyelim. Al güneşten bile utanmadan. Pise, pis, pis yüreği. Sığmazken atalarım güne yarına düşmüşüm var düşmüşüm düşmüşüm ben Dünyaya fotoğrafça bir bakış <Gülüyor> Hazırlayan ve sunan Murat Yanık